Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla leh wa man yudlil fala hadiya leh. Eşhedü en la ilaha illallah wahdahu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ya ayyuhallazina amentu telleûllaha qit'ati ve la tamutûnen illa ve entum يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منه هذا بث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تسالوا به والأرخام إن الله كان عليكم رغيبا يا أيها الذين اتقوا ربكم فقولوا قولا سديدا يسلخ لكم أعمالكم ويعفر لكم ذنبكم ومن يتقى الله ورسوله فقد فاز رزا عظيما أما بعض instağa hanedis kelamullah ve Muhammed sallallahu aleyhi şerl bundan sonra bugün inşallah Elimiz derse başlamayı e, irade etmiştik bu dersimiz tevhid dersi olacak tevhid kelime manası olarak dirilemek demek, bir yapmak. Bir olduğunu zikretmek. Bir olduğunu kabul etmek ve o kabulü bozacak bir davranışa bir girmemek, birliğini bozmamak, bir oluşunu bozacak bir söz ve davranışta sakınmak demek. Hasreten e, İslami bir kavram olarak ise Allah Azze ve Celle'yi ibadetlerle birlemeyi içeri. Allah Azze ve Celle'yi ibadetle birlemek. Allah'a ibadet etmek değil. Allah'ı ibadetle birlemek, teklemek. Sadece ibadeti Allah Azze ve Celle için ve sadece ona yapmak. Biliyorsunuz insan diğer varlıklardan farklı özellikler sahip. Diğer varlıklardan farklı kılan tarafı insanın ruh ve vicdan sahibi olması. Yoksa el- ayak, yeme organı, görme organı, efendim söyleyeyim, ihtiyaçlarını görme, ihtiyaç ihtiyaçlarına sevme, kızma, benzeri özellikler, diğer canlı varlıklar da var. Ancak insan ruh sahibidir. Yani bir ruh taşır, ki bu ruh taşıdığı ruhla diğer varlıklardan ayrılır. Bir de irade dediğimiz, ayırabilme, seçme, ve doğruyu yanlıştan ayırt edebilme özelliğine sahip. İnsanı diğer varlıklardan, diğer canlılardan ayıran en üstün özellikleri bunlar. İnsanın en yüce ruhu ve iradesi ise Allah Azze ve Celle'yi birlemektir, tevhid etmektir. Çünkü diğer varlıklar bununla mükellef ve sorumlu değildir. Hayvanlardan bahsediyoruz. Cinler de buna e, bizim gibi bu hususta e, bize ortak varlıklar. Onlar da bizim gibi zaten sorumlu. Yaratılış gayeleri onların da boşuna değil veya herhangi bir e, topluluğa hizmet değil. Bilakis Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmakla mükellef, Onlar da bizim gibi. Ruh ve irade sahibi olan kul kendisine verilen yardımcı özelliklerle, yardımcı nesnelerle örneğin Doğruyu yanlıştan ayırt edebilmek fıtratı. Herkese kendisine gönderilen kitap. Hakkı vaatıdan ayıran, kendisinden nuru, doğruyu e, en güzel öğreten kitap. Ve bu kitabın açıklayıcısı Peygamberler. dördüncü özelliklerini kıstım buydu. Bunlarla insan Allah Azze ve Celle'yi birlerse, tevhid ederse o zaman kendisine verilen bu üstün özelliklerin layıkıyla yerine getirilmesini sağlamıştır. demektir. Bu üstün özelliklerin şükrünü eda demektir. Bu üstün özellikleri layıkıyla kullanmış ve dünyaya gönderilmesi sebebini yerine getirmiştir. demektir. Tevhid, yaratılış gayesi ve varlık sebebidir. Biz insanlar ve cinler Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmek ve O'nu ibadetlerle birlemekle, O'nu tanımak, O'na inanmak, O'na kulluk yapmakla sorumluyuz. Onun için ya? Allah Azze ve Celle bizi dünyaya boş ve batış şeyler için göndermedi. Oyun olsun diye de Bunlar için gönderdi. Sadece Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmamız için gönderdi. Ve maalesef çevremizde görüyoruz. Bu bilincin e, idrakinde olan insanlarda da gördüğümüz bir kısım hastalık var ki, Bazen ya bunu unutuyorlar veya çoğunlukla ihmal ediyor yaratış e gayesini Allah'a birleme ve ona kulluk e, hususiyetlerini ihmal ediyor insanlar. Bundan dolayı bilenlere ve ara ara hatırlatmak gerekiyor. Bilmeyenlere mutlaka bu idrakin verilmesi, kazandırılması gerekiyor. Yoksa insan Kur'an-ı Kerim'de geldiği üzere e, hayvanlardan daha aşağı mertebeye düşebilir. Kendisine verilen bu üstün özellikleri kullanmadığı için. Ve bu da, e, bununla da yetinmeyecek Allah Azze ve Celle. Onu aşağıların en aşağısına atmakla yetinmeyecek. Belakiz yaratılış gayesini yerine getirmeli ama aynı zamanda ceza da verecek. Ve bu ceza öyle şiddetli ceza ki belki ebediyen ateşte kalmakla e, cezalanacak. Müslümanlar Allah'ın emrettiği en büyük şey nedir sorusuna ittifakla yüksek sesle tek bir ağızdan onu tevhid etmek, onu birlemektir ve ona ibadet etmektir diyene kadar bununla beraber Allah'ın yasakladığı en büyük şey nedir sorusuna Allah'a eş koşmaktır diyene kadar ilimden, haktan ve hidayetten hakkıyla nasibimiz olmayacaktır. Burayı tekrar etmek istiyorum. İnsanlar, bu üstün özellikler dağıtılmış ruh ve irade verilmiş olan insanlar, Allah'ın emrettiği en büyük şey nedir sorusuna Allah'a tevhid etmek, birlemektir. Allah'ın yasakladığı en büyük şey nedir sorusuna ona ortak koşmaktır. Ona şirk diyoruz. Şirk koşmaktır. Deyinceye kadar Hiçbirimizin ilimden, haktan hidayetten layık olduğumuz şekilde, layık olduğu şeklinde e, nasibimiz olmayacaktır. Birçok Müslüman, birçok mümin kardeşlerimiz fazilet damaller çeşitlerinden bir kısım şeyleri çok şey yaparlar. Gece namazlarıdır, insanlara yardımdır, güver yüzdür, Allah'ın dinini yüklenme, Allah'ın dinini yüklenenlere sempati besleme, onlara maddi manevi yardım etme gibi bunlara ilaveten eden nafile namazlar, nafile oruçlar, salakalar gibi birçok fazilet damerleri yerine getirir de bunların geçerli olması için ana şart olan tevhidi yerine getirmez. Bunu ihmal eder. Bunu basit alır. Nitekim bu mecliste olan arkadaşlarımızın birisinin dediği gibi tevhid dersini sadece dille söylenen la ilahe illallah ilavetinde biz söyleyelim Muhammedur Resulullah sözüyle yetinmek ve bunu dille söylemek olarak adlayıp tevhidin de dersi olurmuş diyecek kadar bu işi basite alan ve bu işin idrakinde olmayan insanlar halbuki bu insan ben inanıyorum ki Allah Azze ve Celle'nin gönlünü kazanmak onun sevgisini muhabbetini elde etmek için birçok az önceki saydığım vaziletten veren birçoğunu yapıyordur veya yapma şevkini taşıyordur veya yapanlara muhabbet besliyordur Halbuki bununla ilgili Allah Azze ve Celle'nin kitabında sayılamayacak çoklukta adet, ayet var. Bununla ilgili Resulullah Aleyhisselam'ın sahih var. onunla ilgili yazılmış çiftler doğrusu kitaplar var. Neden? Çünkü bu işin temeli özü. Ben yani Allah Azze ve Celle'yi birlemek, layık olduğu şekliyle birlemek ve ona hiçbir şey ortak koşmamak işin temeli özü. Ve öyle ince bir öz ki her an ayakların kayabileceği, her an hataya düşülebilecek bir öz. Nitekim Resulullah s.a.v. bir hadisinde bildiğiniz bir hadistir, tahmin ediyorum. Şirki, karanlık bir gecede siyah bir taşın üzerinde yürüyen bir karıncanın yürüyüşünden daha sinsi diye isimlendir. Bakın dikkat edin, karanlık bir gece siyah bir taş Haliyle karınca da siyah veya koyu renk. O koyu renk karıncanın ayak izlerinden daha, ayak seslerinden daha sinsi yaklaşırlar. Bundan dolayı Resulullah bir s.a.v. Duasında, bir duasında, bize öğrettiği bir duasında der ki, Ey Allah'ım bildiğim şeylere sana ortak koşmaktan sana sığınırım. Bilmediğim şeylerden de sana istiğfar ederim. Senden mağfiret talep ederim. Bu ne demektir? Kişi bilerek şirk işleyebilir, şirke, şirke düşebilir. İşte bundan dolayı biz ne yaparız? Öyle bir şeyden Allah'a sığınırız. Yani bilerek şirk koşmaktan Allah'a sığınırız. Bilerek o hataya düşmemeye gayret ederiz. Ancak hadisin ikinci kısmına dikkat edelim. Bilmeyerek işlediğin şirkten de sana tevbe ederim, sana istiğfar et. Demek ki kişi bilmeden de şirke düşebilir. İşte bundan dolayı çok sinsi e, ne zaman... Kişinin o hataya düşebileceği belli olmayacak derecede teferruatı olan bir öz, bir asıl tevhid. Bu sebeple dersi yapılması gereken ilk mevzu tevhiddir. Ki onun üzerine yapacağımız salih ameller, sahih muamele bize fayda olarak dönebilsin. Bize fayda versin. Karşılığını ahirette hayır olarak, hasenat olarak görebilelim. Biz tarih boyunca çok azınlıkta, hastalıklı bir toplum dışında tarih boyunca görüyoruz ki insanlar Allah Azze ve Celle'ye inanıyorlar. Allah'ın yaratan, yediren, rızıklandıran, işleri idare eden, yağmuru yağdıran ve öldükten sonra diriltecek olduğuna inanıyorlar. Çok azınlık bir müste, müstesna vuruf var ki onlar şu an bizim ülkemizde de ve dünya üzerinde bir kısmı yaygın. Allah'a ölümden sonra dirilmeye inanmayan Azınlık bir durum, hastalıklı bir durum. Onun dışında insanların büyük çoğunluğu Allah Azze ve Celle'nin varlığına, birliğine ve Rab oluştuğuna, oluştuğuna inanmıştır, onu kabul etmiştir. Ancak bununla beraber ne vardır onların hayatında? Yusuf suresinde de geldiği üzere Allah Azze ve Celle'ye bilerek veya bilinerek ortak koşmaları. Nitekim Yusuf Suresi 106. ayette Allah Azze ve Celle onların çoğu Allah'a ortak koşar halde iman ederler. İnsanların büyük çoğunluğu Allah'a ortak koşar halde iman Allah'a inanır ama nasıl bir inanç bu? Ona şirk koşarak inanır. İşte hayatımızdan bu şirkin tamamını arındırabilmemiz gerekir. İrili ufaklı ne kadar şirk varsa, ne kadar Allah Azze ve Celle'ye ortak sayılabilecek inanış varsa, amel varsa onları hayatından çıkartmamız gerekir. Bu da ancak tevhidi bilmekle, şirki bilmekle, bunlardan sakınma yollarını bilmekle elde edilir. Bu dersin önemi bu. bu. Bu derece önemli bir ders. Eğer Allah Azze ve Celle bize inayet eder, e, dilimizi açar, anlatımımızı kuvvetlendirir. Sizenin anlayışını kuvvetlendirirse bizle Teala bu dersten sonra biz Allah azze ve celle layık olduğu şekilde bile hem sözlerimize, hem amellerimizle hem de haseten inançlarımızla, kalbi amellerimizle olan inancımıza birleyeceğiz, tevhid edeceğiz inşallah. Yapmamız gereken nedir? Yapmamız gereken Allah azze ve celleye yapılan ibadetlerde ona hiçbir şey ortak koşmaktır. Bu dersimizin özü bu olacak, konusu bu olacak. tekim? insanlar Allah'a ibadet ederler de, inanırlar da, ona bazı şeyler ortak koşarlar. Bilerek veya bilmeyen. İşte o insanların önemsemediği veya bilmediği, ancak Allah Azze ve Celle katında şirk olarak adlandırılan o şeyleri öğreneceğiz hayatımızdan onları çıkartacağız inşallah. Bunun için de takip edeceğimiz kitap Kitab-ı Tevhid ismini isimlenilen şu an önümde gördüğünüz bu kitap. Bu kitabın e, yazarı Muhammed bin Süleyman Ettenimiz 1209 Hicri 1795 miladi yılında vefat etmiş e, bir alim bir müctehit, bir müceddit. Ne demek müceddit? Dinin o çağdaki bozuk anlayışlarını yıkıp Kur'an ve sünnete uygun olarak anlaşılmasını sağlayan dinlen bidatla, inanışlardan yani bidatları çıkartıp dini Kur'an ve sünnet çerçevesinde tekrar insanlara öğreten, anlatan kişidir müceddit. Ki Resulü Aleyhisselam bir hadisinde her yüzyılın başında bu ümmete bir müceddit gönderileceğini yani o yüzyıllık süreç içerisinde dine giren, sahih e, inanışa, amellere giren vidapların arındırılacağı, vidapları arındıracak bir mücedditin geleceğini bildirir. Allahu Alem, e, miladi yüzyıldan bahsedecek olursak, 18. Yüzyıl, yüzyılın müceddit de budur. E, i̇smini andığımız, Muhammed bin Süleyman et-Temimi isim, Onun kitabı olan kitab tevhidi okumaya, onun ilminden ispat etmeye e, gayret edeceğiz, çalışacağız. Bu kitabın e, içeriği tevhid demiştik. Tevhid ilmi ise biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'yi Rab olarak, ilah olarak ve isim ve sıfatlarıyla görülemektir. Kitabın içeriğinde ise yuvudiyet ve uluhiyet tevhidi çoğunlukla ama özellikle uluhiyet tevhidi dediğimiz yani ibadetlerde Allah'ı birlemek mevzusu yoğun olarak işlenecek. Rübvetteki birleme ve isim ve sıfatlarındaki birleme de hazırlık olarak kalacak. Biz bu kitabı okurken ve bu kitabın izahını, şerhini yapan alimlerin görüşlerini istifade ederken uluhiyet yani ibadetlerdeki tevhidin Sınırlarını, hükümlerini, şartlarını öğreneceğiz. Bunun faziletlerini, delillerini, asıl ve de teferruatlarını öğreneceğiz. Sebeplerini ve faydalarını öğreneceğiz. Gereklerini, onu yani o luhiyet tevhidini zayıf kılan, zayıflandıran veya onu kuvvetlendiren ve kamil noktaya, tam noktaya ulaştıran hususları ayrıntılı içinde incelemiş, onları okuyup onları istifade etmeye çalışacağız. Allah Azze ve Celle'nin yardım ve inayetini umarak ee, bu hususada sizlerin de eğer varsa elinizde, evinizde kaynak, o kaynaklara başvurarak bizi sorularla yönlenme şekliyle katkınızı bekliyorum. Ee, bu hususa dair derse ihtiyaç duyan da buraya teşekkür etmenizi bekliyoruz. Bugünlük bu kadar yeterli diyelim. İnşallah önümüzdeki hafta mevzumuzun birincisinden, ilkinden Başlamak üzere konumuza girelim. Ki önümüzdeki hafta göreceğimiz ilk ders. Allah azze ve Celle'nin emrettiği en büyük amel ve en büyük iyilik tevhiddir. Tevhide sarılmaktır, Allah'a birlemektir olacak inşallah. Evet. Subhani ki Allahümme ve lihamdik. ve lihamdik. Sallallahu aleyhi ve nebiyyem muhabbet. Ve emir hamdülillahirrahmanirrahim.